Kitab-ı Mukaddes'te ve Kur'an-ı Kerim'de kişiliğinden ve faaliyetlerinden genişçe söz edilen bir peygamberdir. Yahudi literatüründe kendisinden, peygamberden çok kral olarak bahsedilir. Kitab-ı Mukaddes'te ismi Barış, Selamet anlamında Şelomo olarak geçer. Babası Hz. Davud, annesi Batşeba'dır. Hz. Davut'un yaşlılığında onun yerine yaklaşık M.Ö. 970'te İsrail tahtına geçmiş, dönemin Mısır firavununun kızıyla evlenmiş, 40 yıl hükümdarlıkta kalmış, bu sırada Irmak'tan, Fırat'tan, Filistiler diyarına ve Mısır sınırına kadar uzanan geniş bir ülkede hüküm sürmüştür. Oldukça zengin ve aynı zamanda hikmet sahibi bir hükümdardı sadece bir defa savaş yapmış ve galip gelmiştir. Kendi adıyla anılan ve Yahudilerce en kutsal mekan olarak bilinen Kudüs'teki ünlü mabedi inşa etmiştir. Kitab-ı Mukaddes'te bir bölüm Süleyman'ın meselleri başlığıyla ona nispet edilir. Ayrıca 72 ve 127. mezmurların da ona ait olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in 16 yerinde Hz. Süleyman'ın adı anılmakta Keskin zekası, engin bilgisi ve hikmetinden söz edilmekte, bu meziyeti sayesinde girift hukuki ve sosyal meseleleri hallettiği, kuşların ve diğer hayvanların dillerini bile öğrendiği, bitkilere, rüzgara, hayvanlara ve cinlere hükmettiği erimiş bakırı kullanarak çeşitli araçlar ve gereçler yaptığı bildirilmektedir. Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Süleyman'ın ahir ömründe putlara taptığı, bu yüzden Allah'ın gözünden düştüğü ve onun öfkesine uğrayarak hükümdarlığının elinden alınmasıyla tehdit edildiği ileri sürülürken, Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin masumiyeti yönündeki yaklaşım, Hz. Süleyman için de sergilenerek bu iddia kesinlikle reddedilmiş ve onun sadece bir defa çok sevdiği cins adlarıyla meşgul olmak yüzünden Allah'ı anmayı ihmal ettiği, dua veya ibadetinin vaktini geçirdiği fakat çok geçmeden bu hatasından dolayı tövbe edip, af dilediği ve bağışlandığı bildirilmiştir. Ayetteki şeyatin, şeytanlar kelimesi klasik tefsirlerde geleneksel anlamda şeytanlar şeklinde anlaşılmış ancak Muhammed Reşit Rıza, Enam suresinin 116. ayetine dayanarak buradaki şeytanları bir takım kıssalar ve masallar anlatan insanlar veya vesvese veren cinler veya her iki cinsten varlıklar Süleyman Ateş'te şeytan ruhlu kişiler şeklinde yorumlamıştır. Anılan kelimenin bu söylenenlerin hepsini kapsadığı da düşünülebilir. Sözlükte sihir, sebebi ve kaynağı gizli durum, büyü, göz bağcılık gibi anlamlara gelen Arapça bir kelime olup, terim olarak tabiatüstü güçlerle ilişki kurmak veya kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneleri kullanmak suretiyle faydalı, koruma gayeli ya da zararlı bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işleri ifade eder. Sihir veya büyünün başlıca gayesi, bitkileri, hayvanları, insanları, doğal olayları, güçleri veya nesneleri kullanarak veya kontrol ederek birbirine iyilik ya da kötülük etmek suretiyle maddi veya manevi bir menfaat ve başarı sağlamaktır. Bu anlamda büyü, tarihin çok eski dönemlerinden beri her toplumda yapılmış ve yapılmakta olup, antropoloji, sosyoloji, fenomenoloji, dinler tarihi, etnoloji, mitoloji gibi bilim dallarıyla uğraşanlar büyünün nitelik ve özellikleri tarif ve tasnifi dinle büyünün ilişkisi benzer ve farklı yönleri ve benzeri konular üzerinde durmuşlar sonuçta bu alanda çok geniş bir literatür oluşmuştur. Cahiliye döneminde de sihir yaygındı. Cincilik Tehanet, fal okları atmak, yıldızlara bakmak, küçük kareler çizip içlerine harf veya sayı yazmak, düğüm atmak ve üflemek gibi sihir çeşitleri uygulanmaktaydı ve bütün bu işler putperestlikle birlikte yürütülüyordu. Araplar sihirbazlardan çekinir ve onlara saygı duyarlardı. Özellikle eski dönemlerde Firavun gibi hak dine karşı mücadele verip onu başarısız kılmaya kalkışanların sihir ve sihirbazlardan yararlanma yoluna gitmesi, ayrıca müşriklerin, Hazreti Peygamberin ve İslam'ın başarısını sihir diye niteleyerek gölgelemeye çalışmaları sebebiyle Kur'an-ı Kerim ve hadislerde de sihir konusuna yer verilmiştir. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Bakara Suresinin 102-103. ayetlerinin meal ve tefsirini aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren